elamin. Muhammedin ve Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i Furkan suresinin 43. ayet-i kerimesi Estaido billah. E ra'eyte فَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ Yani sen kendi hevasını ilahı edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Onu sen mi koruyacaksın? Heva kişinin Nefsinin arzu ettiği şeye denilir. Hevanın mantığı yoktur. Hevada bir iş hevana göre yapıldığı zaman, hevaya göre yapıldığı zaman, niçin böyle yapılmıştır diye bir hikmet araştırılmaz. Dolayısıyla hevanın akılla bir irtibatı da yoktur. Kısacası heva kişinin, kişinin, nefsinin, canının çektiği, arzu ettiği şeydir. Esasında mantıki düşündüğümüz vakit, nefsimizin çektiği birçok şeyin bize bir noktadan itibaren zarar verdiğini de anlamakta zorlanmayız. Eğer hevana uyarsan o iş sana çok zararlı olabilir. Faraza, karnınız tok, arzu ettiğiniz, sevdiğiniz bir yemek karşınızda duruyor. Mantığınızı kullansanız, o yemeğin size zarar vereceğini anlayacaksınız. Ve bu yemeği ben yememeliyim diyeceksiniz. Fakat mantığınızı, aklınızı bir kenara bıraktığınız vakit, nefsinizin arkasından giderseniz, o yemeği hele hele bir de fazla yerseniz, Hele hele bir de az önce yemek yemişseniz karnınız doksa bu sefer yemeği yedikten yarım saat, bir saat sonra hazımsızlık çekmeye başlarsınız. Aşırı yemekten ecel ayrı bir şeydir. Ölüme, kalp krizlerine, bilmelerine sebep olmuş çok hadiseler biliniyor. Herkes buna benzer şeyler İşitmiştir. E, in hava o kadar bazen ileri ki... Yani biraz insanı gülümsetse bile bakıyorsunuz... Ya kardeşim fazla yemeyin dediğiniz zaman, iyi değil dediğiniz zaman adam sana diyebiliyor ki... Ya kardeşim e, yedi de öldü desinler, aç öldü demesinler. Ya öyle değil ama kimse açlığından ölmemiştir. Açlıktan da kolay kolay bir insan ölmez... Birkaç gün yemek yemeyecek, su içmeyecek o zaman ölür yani. Dolayısıyla bunu bir örnek olarak verdim. Söylemek istediğim şu iyi anlamak için. Şimdi hem akıl yok hevada, mantık yok. Tutarlılık aranmaz. Menfaat bir noktadan itibaren zarara dönüşür. İnsan o hevasına uygun işi yaptığına yapacağına yüzlerce defa pişman olur. Bu verdiğimiz örnekler ise günlük şeylerde basit örnekler. Bu basit örneklerde bile hayvanın peşinden gittiği zaman insan ne olur? Pişman oluyor, zarar görüyor. Bir de hayvanı daha da hakim kılarak, hakim kılarak artık neyi arzu edersen onu kendin için ifade ederindeyse yasa yaparsan kanun yaparsan hevanın isteğinin arzusunun dışına çıkmazsan kişi artık bunu yapan bir kimse hevasını ilahi edinmiş olur. Bu kimse ya ilahi emirler geldiği zaman keyfine uymaz. Keyfine uymadığı için bunları reddeder. Hevasına uygun gelmediği için reddeder. Reddedince ne olur? İlah edilmesi gereken Allah'ın uluhiyetini reddetmiş, kendi hevasını ilah edilmiş. Aynı zamanda bu ayet-i kerimede çok ince ve ifade ise dikkat edilmesi gereken bir nükte bir gönderme vardır. Allah'ın dinine muhalif, Allah'ın dinine aykırı, bütün hükümler, değerler ve değerlendirmeler hevanın bir mahsulüdür. Dolayısıyla bunlar insana ve onları kabul eden herkese zarar verecektir. Bunların akıl ve mantık ile izah edilebilir, kabul edilebilir, haklı görülebilir bir tarafı yoktur. Farazan insan kendi aklıyla suç tespit ederse, arkasından kendi aklıyla bu suçlara ceza tespit ederse, kendi aklıyla insanlara vergi koyarsa yöneticiler olarak veya yasamacılar olarak, yasa yapanlar olarak, kendi akıllarıyla bu gelirleri harcama yerlerini tespit eder harcarlarsa, Haklı olabilecekleri yerler hiçbir zaman haksız olacakları yerlerden fazla değildir. İsabetli olacakları yerler hiçbir zaman isabet sağlayamayacakları yerlerden fazla olamaz. Dolayısıyla hevanın peşinden gitmek esas itibariyle kişinin kendisi için de katıksız bir tehlikedir. Topluma bunu dayattığımız takdirde de Katıksız bir tehlikedir. Hırsızlığı suç kabul edebilirsin. Fakat öyle bir hırsızlık tarifi yapar ki şeriate uygun bir tarif değil. Adı hırsızlık. Belki kısmen hırsızlığın kapsamına girer. Fakat bazı şeyler hırsızlık kapsamına girmediği halde, girmemesi gerektiği halde sokabilir. Çoğumuz belki hatırlarız. Antep'te miydi, Urfa'da mıydı? İki dilim baklava çalan gencecik, küçücük çocuklar. Bunlara 12'şer yıl hapis verilir. Kardeşim, hırsızlığın şeriatte bir sınırı vardır. Belli bir miktara erişmeden yapılan hırsızlık buna nisab denilir. Belli bir miktar ve değere ulaşmayan bir hırsızlık, şeran hırsızlık sayılmaz. Ona hırsızlık için öngörülen ceza uygulanmaz. Bir dilim baklava şeriatte şudur. Eğer insanlar cömertçe bir şeyleri birbirlerine verebiliyorlarsa bu hırsızlık sayılmaz. Ha yanlış habersiz alamaz o ayrı bir konudur. Bunun kendisine göre bir cezası vardır. Fakat hiçbir zaman... Belli bir sınırdan sonrası için söz konusu olan hırsızlık cezası buna göre olmaz. Nereye şıkkın? ehliyet yok. Çaldığı mal hırsızlık cezasını gerektirecek kadar değil. Ve sen buna ceza verdin. Yargıtay da bozmadı. Ne anladık bununla? Heva neticesinde yapılmış olan yasaların varacağı veya insanlara vereceği ancak bu kadardır. Evet, insanoğlu birçok yasada zinayı kendi hevasına göre ne yapmıştır? Suç kabul etmiştir. Fakat öyle bir zina tarifi getiriyor ki, bu tarifle bu tarifle ifade ise zinayı zina olmaktan çıkartır. Beşeri yasaların ortaklaşa aşağı yukarı zina tarifinde illa zorla tecavüz gerekir. Zorla tecavüz bir şey vardır. Bazı yasalar bazı hulusla yani beşer tarafından... bazıları üçüncü bir şart daha. Eşin itiraz etmesi gerekir. İtiraz etmiyorsa, efendim zorla yoksa, bilmemiz olmaz. Hevanın doğruluğu bir tarih. Dolayısıyla kısacası ayet-i kerimenin ilah edilmekten bahsettiği heva, heva İnsanların Kur'an-ı Kerim'deki yine tabiriyle söyleyecek olursak bir delil ol ki Sultan diyor buna Kur'an bir bel olmaksızın bir dayanak olmaksızın haklı bir gerekçe bulunmaksızın Verdik. Toplumu aşan ve topluma zararlı olmaya başlayan heva ise kısacası Allahü Teala'nın belirlemiş olduğu değerlerin dışında değer tespit etmek veya o değerlere yapılan tarifler Allah'ın şeriatının tarifine uymayacak bir tarif olması ve buna karşılık biçilen ödül veya ceza neyse, karşılık neyse onun da yine keyfe göre tespit edilmesi, bir delile dayanmadan tespit ediliyorsa burada heva vardır. Neye dayanarak adam öldürmenin cezasını 24 yıl yapıyorsun? Neye dayanarak hafifletiyorsun? Niye 24 yıl? niye 24 yıl bunun bir yapabilirler mi niye hapis niye küreli cezası değil bu ve benzeri yapılabilecek yüzlerce itirazın hiçbir cevabı yoktur hiçbir cevabı yoktur Hı, bilgi bir yok şunu yaptın mı? Şu göreve geldin mi, şu oraya gireceksin, gideceksin, bir demet otla götüreceksin, şunu yapacaksın, neredeyse çıkarıyorsunuz bunları? Bunlar basit şeyler ama bunların akılla kabul edilebilir, izah edilebilir bir tarafı yok. Heva, aklı tatile çıkarmaktır. Heva, aklı devreye sokmamaktır. Heva, tefekkürü katletmaktır sağlıklı düşünceyi ortadan kaldırmaktır ve en önemlisi heva bunlar sonuçtur en önemlisi heva daha doğrusu heva Allah'ın hükümlerine karşı Allah'la yarışırcasına hüküm koymak, değer koymak eşya ve olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunmaktır böyle bir kimseye ayet enteresan soruyor Efe ente tekunu aleyhi vekile. Bunu sen mi koruyacaksın? Çünkü hevasının peşinden koşan insan veya insanlar, toplum veya toplumlar öyle muazzam tehlikelerle karşı karşıya kalırlar ki bu tehlikelerden ancak Allah'ın hükmüne dönüş onları kurtarır. Veya bunları bitirir. Başka türlü kurtulmalarına imkan yoktur. Onun için bugün heva peşinden giden bu beşeriyetin imdat çığlıklarını duyabilecek ve bu uçurumdan beşeriyeti kurtarabilecek tek bir şey vardır. Beşeriyetin aklını kullanarak Allah'ın dinine dönmesidir. Bunun başka yolu yok. Onun başka hiçbir kimse ve hiçbir şey onu Koruyamaz. Beşeriyeti bu nihai felaketten dünyada da ahirette de felaketten kurtaramaz. Dünyanın kuzeyinin veya dünyanın batısının dünyadaki toplam gelirin ve servetin şu kadarını harcıyor olması bile aslında bugün insanlık için utanılacak bir vaziyet. Birilerinin çöpleri, öbürlerinin ziyafeti oluyorsa bu dünyada, birilerinin giymeye tenezzül etmediği elbiseleri, öbürlerinin bayramlığı oluyorsa bir dünyada, o dünyanın vaziyeti utanılacak bir vaziyettir. Böyle bir sefaletin olduğu bir dünyada, Başta bu işin sorumluları olmak üzere herkesin kendinin payına düşen kadarıyla gerçekten utanç hissetmesi kaçınılmaz oluyor. Fakat bu da çözüm değildir. Çözüm evvela hevanın hakimiyetinden kurtulmaktır. İslam bu konuda ya Allah'ın hakimiyeti diyor... Ya Allah'ın şeriatı diyor veya hayvanın hakimiyeti hayvanın koyacağı şeriat diyor. Başka bir şey diyor. Diyeceksiniz ki peki kardeşim Allah neye göre veya birileri diyeceksiniz develseniz de Allah neye göre koyuyor? Aa Allah biliyor. Seni de biliyor, beni de biliyor. Fiillerimizi de biliyor fiillerimizin kıymetinin ne olduğunu da biliyor, nasıl bir etki doğurduğunu da biliyor. Adaleti de biliyor, insafı da biliyor, zulmü de biliyor. Beşeriyetin beşeriyeti neyin ıslah edeceğini, beşeriyetin neyle fesat bulacağını da biliyor. Tebareke suresinde çok açık soruyor Cenab-ı Allah. Gayet açık ve soru hiçbir mantığın reddedemeyeceği kadar da güçlü bir mantığın sorduracağı veya kabul edeceği üzerinde düşünmesi gereken bir sorudur. Ela ya'lemu men halak Yaratan bilmez mi? Şu başta kendimiz olmak üzere mahlukatı Düşündüğümüz zaman bu mahlukatın bu şekilde yaratılmasının eşsiz, benzersiz, her şeyi doğru ve mükemmel haliyle, bütün ayrıntılarıyla, geçmişi ve geleceğiyle bilen bir halikin yarattığını kaçınılmaz olarak kabul edeceğiz. Biraz sonra bunun delili gelecek. Mesela 46. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah soracak. E lem tarâ rabb ilâ rabbike keyfe medd zil diye devam edecek. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? Bunun üzerinde düşünmüyor musun? Düşünüldüğü takdirde haşa o zaman Allah'ın biz insanlar gibi vahiden ayrı ve bağımsız vahyin alanlarına girecek olursak, heva ile Allah'ın haşa hükmetmediğini görürüz. Allah, beşerin vaziyetini, kısacası koyacağı hükmü de bilir, o hükmün beşer üzerindeki etkisini de bilir, faydasını da bilir, beşeri nasıl ve nerelere kadar yükselteceğini bilir. Bir ara bir tetkik etmiştim. Bilmiyorum. Belki daha da fazla artmıştır. Yahu şu takvimi alayım bir ajandayı. Eskiden ajandalarda yazıyordu. Filan vergiyi yatırma günü filan verginin son taksidi. Şimdi de yazar muhtemelen. Bir takvim çıkıyordu ki karşınıza. Yılın vergi ödenmeyen günleri neredeyse vergi ödenecek günleri kadar veya onlara yakın. Peki bu kadar vergiyi ey Devlet yöneticileri, kanun koyucular, hukukçular, bilmem neler vesaireler, sosyologlar ne derseniz neyse. Neye göre koyuyorsunuz bunu? Hangi mantığa göre? Hangi esasları ölçü kabul ederek bu vergileri tespit ediyorsunuz? Birileri tespit ediyor oradan alıyorsun koyuyorsun. Böyle saçma sapan şey olmaz ki. Yasa yapacaksın İsviçre'den alacaksın. Yasa yapacaksın İtalya'dan alacaksın. Yasa yapacaksın Almanya'dan alacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Yahu niye kendini o kadar yoruyorsun? Aklını kullanmak bak u Teala sana her şeyi hazır vermiş. 14 asırdır İslam alimleri bunlar üzerinde uzun uzun kafa yormuş. Hükümleri en ayrıntılı şekilleriyle tespit etmiş. Ha, Çağın getirdiği yeni bir takım meseleler olabilir. Bunlar ışığında önceki alimler hangi metotlarla Kur'an'dan, sünnetten hareket edip çağlarının meselelerine çözüm bulduysa, sen de aynı metotla aynı şekilde meselelerine çözüm bulacaksın. <gülüyor> Çözüm bulacağız. Sen İtalya'dan aldın ceza kanunu. İtalya kimden aldı? Vara vara nereye varıyorsunuz? Putperestliğe varılıyor. Ha? Başka bir yere varılmıyor. Şeytana varılıyor. Başka bir yere inanın varılmıyor. Cahili medeniyetin köklerini takip eden iblise çıkar. Felsefesiyle Uygarlığıyla, yasalarıyla, sosyal yapısıyla, toplumsal yapısıyla, ahlaki yapısıyla. Tek tek takip edin köklerini, tarihini geriye doğru gidin. Çıkılacak yer şeytandır, iblis. Başka yerdeyindir. E iblis ne yaptı? allah Teala'ya meydan okudu. Hevasının peşinden gitti. O halde hevalarının peşinden gidenler şeytanın takipçisidirler. Şeytanı mağbud ediniyorlar. Kur'an'da Yasin suresinde de sırası geldikçe hep hatırlatıyoruz. Yol ayrımında tutuyor bizi ve bizi buyurun iki tane zıt istikamet var diyor. Estaizu billah. <gülüyor> Elem a'ahed ileykum ya beni adem. Alla tağbudu Şeytan, innehu l-kum adoom bin ve anığbuduni. Hâza Ey Adam oğulları, ben sizlere Şeytana ibadet etmeyin, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Aksine yalnız bana ibadet edin. Bu dos doğru yoldur dememiş miydim? cenab Allah bunu Tabaş'tan beri söyledi. Bir daha iblisi yakından tanıması lazım insanlığı. Ne demişti iblis? Şu Adem var ya diyor, benden üstün tuttuğun, yemin ederim, onun soyundan geleceklerini hep, emrimin altına alacağım. Ve sen onların birçoğunu, şükredenlerden bulmayacaksın ayet-i kerime de böyle söylüyor o sizin apacık düşmanınızdır diyor bu düşmanlığını ta ilk günden beri Allah'ın meleklere Adem'e secde etme emrini verip bu işe baş kaldırdığından beri kafa tuttuğundan beri Cenab-ı Allah'a peki iblis ne demişti Cenab-ı Allah'a ben Adem'den daha hayırlıyım. Yani senin secde etme emrinin secde etme emrinin ilmi bir kıymeti, daha doğrusu kıymeti ilmi bir kıymeti, doğru bir kıymeti yoktur. Yanılıyorsun demiyor. Yanlış yapıyorsun diyor. Ben ondan hayırlı olduğuma göre onun bana secde etmesi gerekir demeye getiriyor. Böyle hikmetsiz emir olur mu diyor. Gelelim havasına ibadet edip Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı emir ve hüküm koyanlar, onlar da zımnen böyle diyorlar. Hatta bazen açık açık söyleyenleri de oluyor. 14 asır önce inmiş yasalarla, çöl kanunlarıyla mı bizi idare edeceksiniz? diyor. Kardeşim 14 asır önce inmiş olan kanunlar belki elverişliydi o zaman. O zaman Arap toplumuna uygundu. Fakat şimdi 21. asırdayız. Çağlar çok değişti. Bir şeyi unutuyorlar ve cahillere unutturuyorlar veya bilerek yapıyorlar. Allah'ın zamanı ve mekanı yaratanın olduğunu, geçmişi ve geleceği bildiğini, insanı ve insanın dışındaki bütün mahlukatı, bütün halleriyle, hareketleriyle, kabiliyetleriyle, imkanlarıyla, ihtiyaçlarıyla, bildiğini unutuyorlar veya unutturuyorlar. Allah'ı kendinize nasıl kıyas edersiniz? Yaratan kim? Allah. Sen bu kainatta Allah'ın mahlukatının herhangi birisinde bilgisizliğin zerresini bulabileceğin bir yer tespit edebiliyor musun? Neye dayanarak Allah'ın 14 asır önce indiği kanun bugün bize nasıl uyacak diye soru soruyorsun ki soru soramazsın. Her zaman küfür bu kadar net değildir. Bazen küfrünü bir takım söylemlerle ve bir takım ilmi gibi görünen perdelerle de örtersin. Müslümanların bugün gözünden bir takım hakikatleri örtmeye çalışan güya Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine istinaden konuşuyor izlenimini veren tarihse, tarihselci şaklabanlar vardır. Ne der bunlar? Mesela Hırsızlık elbette bir suçtur. Büyük bir suç. Önemli olan hırsızlığın cezalandırılma şekli değildir. Önemli olan hırsızlığın suç kabul edilmesi ve çağın şartlarına göre kişiyi hırsızlık yapmaktan alıkoyacak uygun bir cezanın verilmesidir. 14 asır önce bu uygun ceza el kesmek olabilirdi. Fakat günümüzde el kesmek uygun bir ceza olmayabilir. Vahşilik görülüyor artık. Dolayısıyla biz buna daha insancıl bir ceza verelim. Onu hırsızlık yapmaktan alıkoyarız. Elini de kesmeyiz. Cezasını çektikten sonra eliyle istifade eder. Elini kullanır derler. Ne güzel. Düşünüyorsun. Doğru söylüyor. <gülüyor> Peki az önce söylediğimizden ne fark etti? O da hırsızlığın suç olduğunu kabul etti. Ama... Az önce bahsettiğimiz gibi iki dilin baklava çalına 24 yıl daha hapis ceza verdiler. Bunun adalet nerede kaldı? O iki ikisinin toplamı iki çocuktular. Ha, onlar toplam 24 yıl ceza verdi. Ne hakla? Hangi adalete istinaden? Hangi bilgiye istinaden? Hangi hikmete istinaden? O halde Allah'ın hükümleri nasıl ki yaratıldığından beri güneşin doğuşu ve batışı aynen duruyorsa ve değişmiyorsa ve buna benzer bütün kainat olayları Allah'ın tespit ettiği değişmez kanunlara göre cereyan ediyorsa bu kevni şeriattır. Kainaptaki Allah'ın şeriatidir. İnsanlar arasındaki Allah'ın şeriatı da de. ben değiştirdim demedikçe değişmez. Koyan o değiştirme hak ve salahiyetine sahip olan o. Son peygamber Muhammed aleyhisselatü vesselam geldikten sonra bu şeriatin ümmet için Müslümanlar için bir harfinin dahi en önemsiz gibi görülecek haşa önemsiz hükmü yoktur şeriatın gibi en basit veyahut altta da en dar alanlı diyelim gibi görülecek bir hükmünün dahi değiştirilme imkanı yoktur. Allah ne demişse o. Resulü ne demişse o. Ha içtihatla bazı hükümler veya bazı sonuçlara varılmış onların değişmesi mümkündür. O ayrı bir konu. Dolayısıyla o halde beşeriyet bugün İki mağbuttan birisini seçmekle karşı karşıyadır. Tıpkı Adem aleyhisselam yaratıldığı günden beri bütün beşeriyetin karşı karşı olduğu, tarih boyunca karşı karşı olduğu gibi. Kıyamete kadar da böyledir. İki mağbuttan birisini seçecek. Kendi iradesiyle, kendi tercihiyle. Ya Allah'a ibadet edilecektir, veya hevaya ibadet edilecektir. Ya Allah'a ibadet edilerek her şeyin ilmi, doğru, akli ve mantıklı izahı da yapılacaktır. Veyahut da hevaya ibadet edilecek hiçbir şeyin akla uygun, mantığa uygun. En azından temel ilkeler ve hareket noktaları akla uygun olmayarak ortaya çıkacaktır. Başka yolu yoktur. Beşeriyet böyle bir tercih karşısındadır. Ayet-i devamı, ikinci kısmı hevaya ibadetin tercih edilmesi halinde doğacak tehlikelere ve zararlara işaret ediliyor. Çünkü Efe te tekunu aleyhi vekile diye soruluyor. Ona sen mi vekil olacaksın? Yani onu sen mi koruyacaksın? Hevasını hakem kılmanın neticesinde Hevasını mabud edinmenin, hevasına ibadet etmenin neticesinde karşı karşıya kalacağı sorunları sorunları tehlikesinden onu sen mi koruyacaksın? Sen de koruyamazsın. Bugün az önce kısaca bazı hususlara bahsettiğimiz beşeriyetin içinde bulunduğu bu felaketin tek bir sebebi vardır. Bütün diğer ayrıntılar bu ana sebepten doğmaktadır. Hevaya ibadet etmek. Şu kısacık ayet-i kerime beşeriyetin önündeki yolun tehlike hangisinin tehlikeli olduğunu hangisinin izlenmesi gereken dünya ve ahirette saadete götüren yol olduğunu ortaya koymaktadır. Beşeriyet ya hevaya dolayısıyla ya şeytana ibadet edilecektir. Veya Allah'a ibadet edecektir Biz Hevaya ibadeti reddettik Allahü u Teala'ya ibadeti Baş ettik Rabbim Her geçen gün bu Kararımızdaki sebatımızı Direncimizi daha da artırsın İnşallah Em tahsebu enne Ekferahum yesma'una Ya'kilun Allahu Akbar. Sen diyor bu hevalarına ibadet edenlerin büyük çoğunluğunun işittiklerini yahut aklettiklerini mi zannediyorsun? Onları hakikatle o kadar ifade yerindeyse ne bileyim yani 120-130-170'deyse kilometre hızla giden bir duvarın bir kayaya çarpması gibi. Kendinize gelin diyor. Kendinize gelin. Sen diyor, bu şekilde ilahlarına ibadet edenlerin büyük bir çoğunluğunun hakkı işittiklerini yahut akıllarını kullandıklarını mı zannediyorsun? Yok öyle bir şey. Kullanılmayan akıl ne, işi, ne işe yarayacak? Hakkı işitmeyen kulak ne işe yarayacak? Hevasına ibadet edenlerin vaziyeti budur budur Kur'an Ya i̇şte. yok Efezele Kur'an'da şu yok Müslümanlar Kur'an'ı yanlış anlıyor yok yanlış anladı yok şu ya bırakın bunları Müslümanların Kur'an'ı anlamasıyla uğraşmayın onun tasihini varsa eğer bir yanlışlık onun usulü vardır edebi vardır erkanı vardır Kur'an'dan habersiz, Kur'an'la alakasız, koca bir meşeriyet var. Nefes tüketecekseniz, bir dava peşinde koşacaksanız, bunlara ulaştırmaya çalışın. Yok efendim söyleyeyim, kendinize göre, bir şeyler katarak, karıştırarak, işiniz, gücünüz, efendim, Müslümanların şu veya bu şekilde veya o İslam alemindeki kendinize göre ilmi hata diye tespit ettiğiniz şeyler üzerinde böyle koşulmaz, böyle gidilmez. Olabilir, hiçbir kimse hatasız değildir. Herkes yanılabilir Fakat bunu düzeltmenin yolu herhalde Ebu Hanife'ye tağut demek değildir. Herhalde efendime söyleyeyim, ey Müslümanlar siz 14 asırdır Kur'an'ın bu meselesinin hiç anlaşılmadığını biliyor musunuz? Demek değildir. Dedikleri de doğru olsa bari. Akıl kabul eder mi yahu? 14 asır ümmet bu Kur'an'la iştigal edecek ve ümmet ittifakla bir ayet-i kerimeyi yallaşanlayacak. Bunu hangi akıl kabul eder? Böyle şey olur mu? Ama maalesef bu iddialar yapılıyor. Müslümanların kendi güçlerini kendi içlerinde eritip tüketmeleri kadar tehlikeli bir strateji yoktur. Ve bunu batılılar ustalıkla kullanıyorlar, yönlendiriyorlar. Farkında olsun birileri veya olmasın. En azından onların ekmeğine yağ sürüyor. Oysa Müslümanların akıllarını Başlarına toplamaları, külahlarını önlerine koyup iyiden iyiye düşünmeleri lazım. Bugün beşeriyet bu vaziyetiyle dinden Allah'ın dininden hakkıyla haberdar olmadığı gibi uluslararası güçler haçlılığıyla, siyonizmiyle, emperyalizmiyle, think tanklarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla, bütün varlık ve imkanlarıyla İslam'ın görüntüsünü her bakımdan karartmak ve çirkinleştirmek için uğraşıyorlarken bir de kalkıp birilerinin geçmişleriyle, Müslümanların geçmişleriyle uğraşması, hakikati de tahrif ederek bu işi yapması kadar gafil bir yaklaşım olamaz. Dini doğru olarak bilmek, Hepimizin vazifesidir, hepimizin hakkıdır. Bu hataları teşhir etmenin Kur'an'dan, dinden, imandan habersiz insanlığa bu dini ulaştırmakla ne kadar alakası vardır? Allah rızası için. Böyle bir şey olur mu? Bunlara dikkat etmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim burada durmuyor. Sen onların çoğunluğunun işittiklerini yahut aklettiklerini mi zannediyorsun? Öyle mi hesap ediyorsun? İnhum kel anam illa kel anam. Onlar ancak davarlar gibidirler. Belhum adallu sebiyle Hatta yolca daha da şaşkındırlar. Evet. Siz bir gün olsun faraza Otçul bir hayvanın şaşırıp et yediğini gördünüz mü? Yok. Etçil bir hayvanın yolunu şaşırarak ot yediğini gördünüz mü? Yok. Yani o hayvanın Allahü Teala o hayvan için tayin ve tespit ettiği bir ilahi sünneti vardır. O hayvan o sünnet çerçevesinde hareket eder. Bir sürüngenin İki ayak üzerinde yürüdüğünü gördünüz mü? İşittiniz mi? Böyle bir şey olmaz. allah Teala'nın onun için tayin ettiği bir yol vardır. Bir sünnet vardır. O sünnetin dışına çıkmaz. Bizler de hayvani yönümüzle yani canlı olarak he, bu sünnetin dışına çıkmıyoruz. Bizim için tayin edilmiş olan sünnetin dışına çıkmıyoruz. Fakat Cenab-ı Allah bizi diğer canlılardan şöylece farklı kılmıştır. Hayvanlara benzer tarafımız bizim de bizim de ister istemez ilahi yasalara, sünnetullah'a mahkum olan tarafımızdır. Acıkmamız, değil mi? Doymamız bizim de öyle ilahi bir sünnettir. Büyümemiz, gelişmemiz, hastalanmamız vesaire gibi. Fakat bir de irademizle, tercihimizle Yaptığımız şeyler var. İşte bu yönümüzle biz hayvanlardan üstünüz ve bu yönümüzle imtihan ediliyoruz. İrade ve tercih kabiliyetimizle imtihan ediliyoruz. Bu tercih neticesinde eğer ben Allah'ın razı olacağı tercihte bulunuyorsam bu ayet-i kerimelerin hükmüne Allah'ın izniyle girmemiş oluyor. Ama bu konuda tercihimi hevam cihetinde kullanırsam, bu yolu bilerek bırakırsam, o halde hevamın mahkumu olurum. Ne oldu billah? O zaman ne işiten birisi olunur, ne akleden hayvanlar gibi dahi olunmaz, onlardan daha alt mertebe, daha aşağı bir mertebeye düşülmüş olur. Cenab-ı Allah hidayet üzere olanları hidayetlerini artırsın, hidayetlerine sebat versin. Dalalette olanları da hidayete erdirsin deriz. O her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir. Biraz sonra inşallah devam ederiz. Arayalım. Devamında Cenab-ı Allah bir soruyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında sorduğu bir soruyla az önce üzerinde durduğumuz hevayı ilah edinmenin isabetsizliğini bir başka vecihle deyip, bir başka örnekle açıklıyor Estağfurullah. Elm tara ila rabbika keyfe medd el Rabbinin gölgeyi nasıl ifader neyse peder pey yavaş yavaş uzattığını görmedin. Ve لو şa'a le ce'alehu Dilese onu Sakin, yani uzamayan, hareketsiz kılardı. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ aleyhi Delîle Sonra biz güneşi ona, yani gölgeye, delil kıldık. ثُمَّ قَبَضُنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضَيْ يَس۪يرًا Sonra onu kendimize doğru yavaş yavaş yavaş, çektik diyor. Burada Cenab-ı Allah bize bir örnek veriyor. Ve bu örnek sayesinde eşyayı hadiseleri, olayları gelişi güzel kendiliğinden anlamsız, isabetsiz, hedefsiz, maksatsız olmadığı üzerinde kafamızı yormayı, zihnimizi kullanmayı emrediyor, işaret ediyor, ona doğru yönlendiriyor. Esasında Cenab-ı Allah burada kainattaki sayısız mahlukatın her birisini dikkat çekici olduğunu da ne yapıyor ima ediyor işaret buyuruyor. Her bir varlık üzerinde dikkat ne kadar dikkat etsek yerindedir ve aslında hepsinin bizi ulaştıracağı sonuç bellidir. Bu her şeyi bilen, her şeyi takdir eden aziz ve alim olanın Yaptığı bir iştir. Elbette buraya kadar varmak bile akıl için büyük bir başarıdır. Ama bunun biraz daha ileriye gitmesi lazım. Cenab-ı Allah bu uçsuz bucaksız kainatı, bu kainattaki her bir varlığı, Sonsuz ilim, kudret ve hikmetinin belgesi olarak yarattığına göre Bunlarla bize anlatmak istediği daha başka şeyler nelerdir? Bunlar üzerinde düşünmek gerekiyor. Ayet-i Kerime'den anlaşıldığı üzere Gölge varsa O gölgeyi yapan O gölgenin ...sebep olduğu bir cisim de vardır ve o gölgeyi, cismin o gölgesini düşüren, ortaya çıkartan bir ışık kaynağı da vardır. Bu aslında fizikte optik diye bilinen asıl meseleyle alakalı bir konu ve... 14 asır öncesinden Beşeriyetin dikkati Buna çekilmiş oluyor İslam alimleri Hicretin 4. 5. 7. asırlarında Ve daha sonraki asırlarda Ayetlerin Bu alandaki mesajlarını Çok iyi anlamışlardı Çok iyi idrak etmişlerdi Onun için bu konuda Çok uzun Asırlar Avrupa üniversitelerinde sadece bu kitapların ancak tercübe edilerek okunması becerilebiliyordu. Bu kitapları aşan eserler, çalışmaları aşan çalışmalar ortaya konulamıyordu. Bunlar önemli şeyler. Yani önemli dediğim şey ne özellikle Kur'an ayetlerinin, vermek istediği mesajları sonuna kadar öğrenmek. Anlamaya çalışmak. Gerçekten bir Müslüman olarak ben Müslüman olmayanları güzelliklerde, iyiliklerde örnek gösterdiğim zaman rahatsız oluyorum. Niye onlar böyledir diye değil. Niye biz böyleyiz diye rahatsız oluyor. Batı dünyasında hatta belki de Doğu dünyasında en az iki farklı alanda doktora yapmamış az papaz bulursunuz. Az haham bulursunuz Yahudiler arasında. Hatta belki Budist rahipler arasında bile. Belki azınlıkta değildir, çoğunlukta değildirler ama az sayılmazlar. Bizim ne Müslüman yani diyelim ki öbür bilim alanlı bilimsel alanlarda uzmanlık yapmış olan insanlarımız bakıyorsunuz yapmış dinde yok oysa hedefimiz bu olmalı elimizden geliyor en azından belli bir kesim. Kardeşim ben fizikçi ol iyi bir fizikçi ol olabildiğin en iyi fizikçi ol. Fakat senin fiziğinin bir Müslüman olarak senin için ve ümmet için anlam kazanması fizikçiliğin kadar olmasa bile o fizikçiliğini bir Müslüman olarak ümmetin hizmetine sokacak kadar da İslam'ı bilmen lazım. Camideki bütün hocalarımız faraza kendi İslami alandaki uzmanlık alanıyla birlikte her birisi bir alanda uygun görecek. Sosyoloji olabilir, psikoloji olabilir, fizik olabilir, kimya olabilir, astronomi olabilir. Ne olursa olsun ama bir ikinci dalı olursa, ikinci uzmanlık alanı olursa bu insanın ifade ise verebileceği, anlatabileceği, sunabileceği şeylerin kalitesi yükselir, alanı genişler, anlatım tekniklerine zenginlik gelir. Her bakımdan hayırlı ve faydalı bir iş olur. Biz bazen keyfiyeti kemiyete feda ediyoruz. Şimdi ne diyorlar? Niteliği niceliğe feda ediyoruz. Etmemek lazım. Evet. İnsanlarımızın hepsi dini bilsinler. Fakat dini bilmekle birlikte yeteri kadar da nitelikli insanımızın olması gerekiyor. Her alanda Görüyorum. Bakıyorum, ya işte ben psikoloji... Güzel, çok güzel. para da... Bir şeyler de yazıyor Müslüman olarak. belki yazmaya, öğrenmeye çalışıyor. Ya kardeşim peki... Bu işi yapabilecek kadar, öğrenebilecek kadar... Dini... Ve bu işin ana anahtarını ifade ise Arapçayı ne kadar biliyorsun... Ne kadar var demeye başladığı zaman o adamın ilmi seviyesinin ne kadar düştüğünü bilemezsiniz. Şimdi böyle şey olmaz ki sen icabında iyi bir psikoloğu için bir psikolo psikolo olabilmen için belki iyi bir İngilizce bilmen lazım, değil mi? Bu kaynakları bilmemleri araştırmaları okumanız, e psikoloji bir Müslüman olarak ümmetin hizmetine sunabilmen için veya İslam nazarıyla bu işi zenginleştirebilmen için, temellerine oturtabilmen için de İslam'ı bilmen lazım. Bu budur. Yani bir arzudur bu, bir temennidir. Bu işi yapabileceklerimizdir yapması lazım. Elimizden geldiği kadar kardeş. Hangi dalın hangisi olabilir? Pandisin sosyologsun, psikologsun, astronotsun ne olursa ol. Hepsi hiçbir şey değil, güzel o. Bunlar bunların dinle alakalı, dinle bağdaşmayan bir tarafı yoktur. Bir insanın sosyolog olmasının, psikolog olmasının, evvela astrono astronomi bilgisi bilgini olmasının, inşaat mühendisi olmasının, kimyager olmasının, fizik bilgini olmasının, fizinci dalında uzmanlaşmasının, iyi bir tüccar olmasının dinle Bağdaşmayan hiçbir tarafı yok. Fakat sen bir Müslüman olarak alanını, işini, gücünü vesaire daha güzel ifade edebilmen için olabildiği kadar da bu dini bil. Bu dini öğren. Bunun boyutlarını iyi keşfet. Edebildiğin kadar keşfet. O zaman senin yapacağın işin veya senin bilimsel kimliğinin Niteliği de zenginlik kazanacaktır. Farklı olacaktır. mükemmele doğru gidecektir. Onun için Cenab-ı Allah işte bizlere bir yerde bunu işaret ediyor. Dikkat edin diyor. Elem tara diye soruyor. Görmedin mi? Bunu görün diyor. Bir gölge var. Bu gölge uzuyor, kısalıyor, hareket ediyor. Hatta dünyanın kuzeyiyle güneyi ekvator bölgesi ile şey mütedil bölgeler ile mütedil olmayan bölgeler arasında farkı var. Bir yere bakıyorsun işte dünyanın güney kutbunda belli bir yerde hiç güneş yüzü görmeyen yeri var. Kuzey kutbunda altı ay gece altı ay gündüz yaklaşık olarak söylenirler. Bu gölgedir işte. Bunun üzerinde o kadar çok değişik alanlardan bakılır, incelenmeler, bilimsel araştırmalar, çalışmalar vesaire yapılır ki. Üzerinde duruluyor ki. Hatta, tespit edilmiş yani işte bu İskandinav bölgelerinde vesaire de. Gecelerin, yani karanlığın uzun olduğu dönemlerde, gece denildiğimiz, artık biraz acarca kalanlığımsı bir şey, nasıl oluyorsa şey diyor. İntiharların, psikolojik sorunları daha çok çoğaldığı tespit edilmiş. <gülüyor> cenab Allah da baştan beri 14 asır öncesinden Kur'an-ı Kerim'de bize bu ve benzeri hatırımıza gelen ve gelmeyen bunun etkilerine dikkatimizi çekiyor. Görmediniz mi bunu diyor. Görmedinizse görün yani. Ve Allah gör diyor. Göz de vermiş, akıl da vermiş. Niye görmüyoruz? Niye yeteri kadar görmüyoruz? Bu Kur'an'ın bize işaret ettiği ufuklardan, gösterdiği istikametlerden, ümmet olarak maalesef çok çok uzaklarda ve gerilerdeyiz. Umarız önümüzdeki nesiller, yetişmekte olan nesiller, bu uzaklığı, bu mesafeyi kapatır inşallah. Ümmet cahil kaldığı sürece bu kötü vaziyetten de kurtulamayacaktır. Bu da böyle bilin. Cenab-ı Allah bakın açık ve net söylüyor. Görün diyor, ya, görmedin mi diyor. Halbuki gölge bizimle o kadar iç içe ki. Cenab-ı Allah... Bu dikkati çekmese insanlık normalde gölge işte gölge. Dikkat çekmiyor. Ama Cenab-ı Allah o kadar alışkın olduğumuz bu hadiseye dikkat edilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. Bu bir realitedir. Her gün, her insanın kim bilir kaç defa yaşadığı ve farkında olmadığı üzerinde düşünmeden geçip gittiği bir hadisedir. Kur'an buna dikkat edin diyor. Bunun üzerinde durun diyor. Demek ki günümüzde tespit edildiği kadarıyla bunun psikolojik ve sosyolojik neticeleri bile var. Bunlar üzerinde kafa yorun. Gölgeye göre mimari de değişiyor. Bir yakın bir yakın iş var bu işin içerisinde. Evet. Ve levşa Ha, demek ki bu iş bir ışık kaynağı var, bir cisim var diye oluyor. Allah dilediği için böyle oluyor. Bu dilemesinin de bir hikmeti vardır elbette. Çünkü dilese Cenab-ı Allah gölge ya yapmaz. Bir başka yerde soruyor. E ra'aytum in ce'alallahu aleykumulleyle sermeden ila yevmil kiyâme. فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِذِيَا Söyleyin bakayım diyor ne dersiniz? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde ebedi kılsaydı size kim bir aydınlık getirebilirdi? Demek ki kainatta ışığın hareketine varıncaya kadar ışığın kendisine varıncaya kadar her şey onun kudreti onun halikiyeti onun takdiri ve tedbiriyle oluyor. Mümin bu hakikati unutmadan her şeyi araştırabildiği kadar araştıracaktır. Sonra gidip kadar gidecektir. Dediğim gibi vallahi kardeşim işte bilmem karameralarla, dalgıçlıklarla vesaireyle, denizin dibindeki o güzelim dünyayı gördüğüm zaman ayrı bir şekilde mest oluyorum. Fakat bu işi yapan bir yavur olduğunu hatırıma getirdiğim zaman da üzülüyorum. Bunları bir de bir Müslüman olarak bizim dünyaya sunmamız vardı. Nasıl sunacaktık? Bunlarla Allah'ı ne kadar sevdirecektik? Allah'ın azametini ne güzel anlatacaktık? İnsanları Allah'a ne güzel döndürecektik? Veya dönmeleri için önlerinde yolları kolaylaştıracaktık. Ama adam iyi başkana bunu yapıyor. Veya başka maksatlarla bunu yapıyor. Veya bizim başımıza başımıza vurarak bunu yapıyor. Bakın ben bunu beceriyorum. Siz bunların, siz benim ürettiklerimi sadece tüketicisi, oluyor, tüketicisi oluyorsunuz. Ben yapıyorum, siz seyrediyorsunuz. Para vererek alıyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Olmaz ya. <gülüyor> Veren el, alan elden üstündür. Bu ümmet verici değildir artık. Bu ümmet, alan el haline gelmiştir. Ama hem de öyle bir alma ki, zilletiyle beraber sömürüyü de getiriyor. Vallahi bu vaziyet bu ümmete yakışmaz. Bundan dolayı hepimizin muzdarip olması lazım. Buna dikkat edelim. ثُمَّ جَعَلْنَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَل۪يلًا Sonra biz güneşi o gölgeye bir delil kovduk. Yerdeki gölgeden tuttu bizi Cenab-ı Allah aldı. Güneşe kadar çıkardı. Bunları görün diyor. Bunlar üzerinde düşünün diyor. Bunlar üzerinde kafanızı yorun. Dikkatinizi yoğunlaştırın. Gençler sorumluluğunuz büyüktür. Burada ihtiyar kimse yok hepimiz gençiz. Sorumluluğumuz büyüktür. Şey bugün Geçen gün kendi kendime düşündüm. Faraza dedim ben 120 yıl yaşayacak olsam mesela önümde koca 60 yıl ömür var. 60 yıl gibi proje hazırlayacaksınız kendinize. Uygularsın uygulamazsın. Daha doğrusu fırsatın olur olmaz o ayrı bir konu. Ümmet adına emelimiz olabildiği kadar uzun olsun. İslam'ın yasakladığı tulü emel, dünyaya mıhlanmakla alakalıdır. Onu söylemiyoruz. Ümmet adına emellerimiz uzun olsun. Umutlarımız evet. uzak olsun. Gayretlerimiz çok olsun. Ümmet adına bunları yaparsak biz beşeriyete de faydalı oluruz. Ve beşeriyetin hayırına bizden başka Çalışacak, iş yapacak da hiç kimse yoktur. Onun için de sorumluyuz. <gülüyor> Cenab-ı Allah kimseye söylemiyor. Ne Yahudilere, ne Hristiyanlığa, ne Yahudilere, ne Hristiyanlara, siz hay insanların iyiliği için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Kime diyor bunu? Bize diyor. Bize diyor. Biz bunu yapacağız o zaman onun için uğraşacağız. Biz hayırlı ümmet olarak vazifemizi yapmadığımız, fonksiyonumuzu icra etmediğimiz için bunca şer bunca kötülük yeryüzünde kol geziyor. Yani herkes tabiatı gereğini yapar. Kul kullu ya'melu ala shakilati. Herkes kendi tabiatına, karakterine, özelliklerine göre çalışır, faaliyet gösterir. Sizler, bizler, emperyalistlerden, siyonizmden, haçlılıktan, şu anda dünyada olup biten zulümlerden, ahlaksızlıklardan, hayasızlıklardan, gadarlıklardan, sömürlerden başkasını bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz çünkü yapamazlar. Böyle bir istidatları yok, ellerinde böyle bir imkan yok. Böyle bir dine sahip değildirler. Ama biz şu beşeriyete dayatılan bu emperyalist sömürücü, işgalci, gaddar, zalim çarkı yalnız biz tersine çevirebiliriz. Onun için sorumluluğumuz çok büyük. Çünkü beşeriyetin hayırına var edilmiş olan ümmet biziz onlar değildir. Başkaları değildir. O halde hayırlı oluşumuzun gereğini yapmaktan başka çaremiz de yoktur. Buna mahkumuz yani. Buna mahkumuz. Buna uğraşmak zorundayız. Başka yolumuz yok. ثُمَّ قَوَّدُنَهُ اِلَيْنَا قَوْضًا يَسِيرًا Sonra biz onu yavaş yavaş kendimize doğru çektik. Yani gölgenin uzayıp kısalması ile alakalı. Başka şeylere dikkatimizi çekiyor ayetin devamında. <gülüyor> ve huvellezî O, O, leyle libâsen O, O, O, ve O, O, O, ve O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, sizin için geceyi bir elbise yapan odur. Fıtrat o zaman geceleyin uyuyup dinlenmeyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Gecenizi gündüzünüze gereksiz sebepsiz yere karıştırmayın, çevirmeyin. Birbiriyle karıştırmayın. Elbise yaptı. Elbise insanı ne yapar? Örter. Demek ki gecenin bir hikmeti de insanın başkalarının önünde yapmayacağı işleri yapması için bir vakit olmasıdır. Enteresan bir hikmet. Çok dikkat çekici. Ve nöme subata. Subat septten geliyor. Bir şeyi çözmek ve uzaklaştırmak demek. Uzatmak demek. İnsan uyurken yatarken uzanıyor ya ondan geliyor. Sebt kelimesi de aynı kökten geliyor. Hareketsizlik olmak, hareketsiz olmak manası da var. Uyku bizim için bir hareketsizliktir doğru. Bir uzanıp yatmaktır doğru. Uyku aynı zamanda bir dinlenmedir elbette. O yorulan bedenimiz, zihnimiz, ruhumuz, hissiyatımız uyku sayesinde dinlenmekte, ifadeinde ise eskiyen hücrelerimiz, yıpranan duygularımız, sinirlerimiz veya vücudumuzda meydana gelen birçok olumsuzluk uyku sayesinde tamir ediliyor. Ertesi sabah adeta ölümden dirilmiş gibi taptaze capçamlı uyanılıyor. Onun için arkasından ne diyor? Ve cealen nehâra nüşûr. <gülüyor> Gündüzü de yayılma kıldı, yayılış kıldı. Ölümden sonra diriliş gibi. Onun için uykusundan uyanan bir kimse, Sünnet olarak <gülüyor> Elhamdülillahi Llāhi aḥyāna bağda ma ve diye dua edecektir. Sünnetikteki şey tavsiye bu. Yani bizi öldürmüşken dirilten Allah'a hamdolsun. Ölümden sonra diriliş de onun huzurunda olacaktır. Demek ki hayat ve ölüm daha doğrusu gece ve gündüz bize hayatı ve ölümün örneği olarak ölümden sonra dirilişi de hatırlatmaktadır. İslam Kur'an-ı Kerim madde ile madayı dünya ile ahireti Allah'ı zikretmek ile ona ibadeti ve onun emrilerine göre yaşamayı o kadar iç içe o kadar bir arada o kadar ahenkle birleştirmiştir ki hayret edilir. Uyuyacaksın. Ya Rabbi senin adınla sağ yanıma yatıyorum diye dua edeceksin. Yatağında döndüğün vakit hafif uyanmışsan Allah'ı zikredeceksin. Sünnette bunlar. Uyandığın zaman beni ölümümden sonra dirilten Allah'a hamdolsun diyeceksin. Efendim temizlenmeye gideceksin... Allah'ı zikredeceksin. Abdest alacaksın, Allah'a hamd edeceksin, tevhid edeceksin. Namaza duracaksın, yiyeceksin, içeceksin. Aman yarabbim. Bir din bu kadar mı insanı Allah'ı hatırlatır? Allah'ı unutmak isteseniz de unutamazsınız zaten. Her bir vesileyle Allahü Teala'yı hatırlamayı hatırlatmayı bize rehber olarak yol gösterici olarak gösteren bir din. Onun için Peygamber Efendimiz'in bir günlük hayatını olabildiği kadar ayrıntılı bir şekilde bilmek ve elimizden geldiği kadar da 24 saatimizi ona göre geçirmek çok güzel ve çok hayırlı bir iş. Yatarken, uyanırken, kalkarken, yemek yerken, helaya giderken, ne bileyim bir şey alırken, verirken. Velhasıl her bir vesileyle Allahü Teala'yı hatırlıyor ve hatırlatıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İşler, hadiseler hep böyle. Bir hadise daha. Buyurun. Ve huvellezî erseler riyâha buşran beyneye dey rahmeti. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ تَهُرًا Rahmetinin önünde müjde olmak üzere rüzgarları gönderen O'dur. rüzgarların oluşumu ve esişi başlı başına bir mucizedir. Rüzgârların oluşumu Bitkiler ve hayvanlar üzerindeki, canlılar üzerindeki etkileri, deniz üzerindeki etkileri, deniz vasıtaları üzerindeki etkileri, hava hava araçları, hava yolları üzerindeki uçaklar vesaireler üzerindeki etkileri vesaire vesaire. Başlı başına bir mucize. Rüzgarların oluşumu neden etkileniyor? Neyi etkiliyor? Fırtınalar, bilmem neler. Bunlar hepsi apaylı şeyler. allah Teala bizi bu kainat içinde yaşatmış, yaratmış ama sakın ha bu kainatı değil elbette. Bu kainatın en azından birebir bizimle ilgili olan yakın çevresini aydır, güneştir, gecedir, gündüzdür uykudur. İşte buyurun rüzgarlar. Biraz sonra su. Semadan yagan yağmur. Bunlar hepsi bizim işimiz. Biz bileceğiz bunları. Ve bize yarıyor bunlar. Bunları Allah Teala bize emri bizim emrimize vermiş kainat. Kainatı bize emrimize vermiş. Kainattan doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yararlanabilmek onu tanımamızla mümkündür. Kainatı tanımadan kainattan istifade edemez. Edemezsin. Rüzgarı da tanıyacağız. Gölgeyi de tanıyacağız. Geceyi de tanıyacağız. Uykuyu da tanıyacağız. Gündüzü de tanıyacağız. Tanıyacağız. Cenab-ı Allah bunları görmediniz mi? Diyor. Görmediniz mi? Diyor. Burada rüzgarları gönderen odur diyor. Demek ki rüzgarları tanımak onun kudretini tanımaktır. Kainatta hiçbir şey müminin Allah'a olan imanından uzaklaştırıcı değildir. Mümini aksine Allah'a daha çok yaklaştırmıştır Kainatı ne kadar çok iyi tanırsak Allah'ın azametini, kudretini, hakimiyetini, halikiyetini, ilminin kuşatıcılığını, ne kadar ayrıntılara, ayrıntı olursa olsun, her şeyi en mükemmel şekliyle bildiğini idrak ettikçe, ona ibadetimiz, ona secdelerimiz, onu zikredişimiz daha büyük bir anlam kazanacaktır. Onun için Cenab-ı Allah, قُلْ hel يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ diye buyuruyor. Söyle, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ya. Onun için Peygamber e Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz alimin abide üstünlüğü ayın, on dördündeki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir buyurmuştur. İslam alimleri de derler ki ilimle mi uğraşmak daha faziletli? ibadetle nafile ibadet yapmak bu daha faziletli. Nafile ibadet kişinin kendisine yarar. Senin nafile ibadetinin bana faydası olmaz. Ama ama senin ilminin bana da diğerlerine de faydası olur. Onun için ilimle uğraşmak Allah için olacak tabii. Nafile ibadetten daha faziletlidir. Daha faziletlidir. Hüküm bu iken millet insanların ilimle uğraşmamaları için birileri veyahut da ne lazımsa yapıyorlar. Ne lazımsa yapıyorlar. Böyle şey olmaz. Olmamalı. Ve enzelna min Demek ki rüzgarlarla semadan yağan yağmurun arasında bir ilişki var ki Cenab-ı Allah onlara aynı ayeti kerime de arka arkaya zikrediyor. Bu hususların zikredildiği her yerde de öyledir Kur'an-ı Kerim'de. Peki niçin bu sefer yer dikkatimizi yeryüzüne çekiyor. Yerin bitki bitirmesine, ekinine vesaire. Ağaca, çiçeğe, böceğe hepsine. Linuhyiye bihi belde ten O su ile ölmüş bir beldeyi, bir toprağı, bir ülkeyi canlandıralım diye. Ya Kur'an-ı Kerim'de başka yerde fe iza anzalna alayha'l ma'a tezat ve rabat ve anbatet min kulli bahij buyuruyor. Biz o yerin üzerine suyu indirdiğimiz zaman sarsılır ve kabarır. Topraktan bahsediyor. Çiftçiler bunu iyi gözlerler, bilirler. Veya kırsal kesimde yaşayanlar, şeylerde yaşayanlar Ormanlarda, şurada, burada, bunlar gülüyor. ve göz kamaştırıcı her şeyden çifter çifter bitirir. Çifter çifter bitirir. Bunlar üzerinde dur ey Ademoğlu ey mümin Bunlar üzerinde kafadır. Bunların ilmi esaslarını tespit et, bunlar, bunların ne olduğunu, ne olmadığını, su ile bitki arasındaki ilişkiyi keşfet. Su ile toprak arasındaki ilişkiyi keşfet diyor. Toprak ile bitki arasındaki ilişkiyi keşfet. Diyor. Toprak ile bitki, hava, güneş, ay arasındaki ilişkiyi, su arasındaki ilişkiyi keşfet diyor. Tüm bunları ardı arkasına sıralıyor. Ve buna elementa diye başlıyor. Ne zaman? Neden sonra? Hevasını ilah edinenlerden bahsettikten sonra. Çok çarpıcı çok etkileyici. Demek ki kainatı doğru okumak, kainatta olanı, biteni doğru okumak seni hevanın esiri olmaktan kurtarır. Allah'a ibadete yöneltir. Linuhya bihi belde'ten meyta. O su ile ölmüş bir beldeyi, bir şehri, bir ülkeyi canlandıralım diye. Başka وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ve وَاَنَاس۪يَّ كَث۪يرًا Ve o suyu, o gökten inen suyu, he, yaratmış olduğumuz pek çok davarlara ve insanlara içirelim diye. Su bizim için, bitki için ne kadar hayati bir şey. Bunu bilelim. Şimdi ayet-i kerime burada da bakın nasıl bağlıyor. Çok dikkat çekici. Wala kad sarrafnahu bainahum li <Sessizlik> yezekeru. Fa aba ekseru nasi illa Buradaki andolsun biz onu onlar arasında döndürdük. Onu derken Kur'an'ı diye yorumlamışlar bir de rüzgarı ve yağmuru diye yorumlamışlar müfessirler Kur'an e pardon yağmur ve rüzgar diye yorumlamaları konunun o olmasından dolayıdır zamiri Kur'an'a diye göndermeleri ileri biraz sonra küfürden bahsedildiği için Kur'an'ı inkar etmeleriyle alakalı söz edilmese bile önceki ibarelerde Kur'an olduğu malumdur anlaşılırdır. Onun için ayrıca zikredilmesine gerek yoktur dedikleri e, de, diye açıklamışlardır. İkisini birlikte anlamanın önünde ne engel var? O da doğrudur, o da doğrudur. Mümkündür bu. Andolsun biz onu onlar arasında öğüt almaları için ...ibret almaları için... ...evirip çevirdik. Rüzgar... ...ülkeler arasında dönün dolaşıyor... ...esip duruyor. Dünya etrafında atmosferdeki... ...rüzgar hareketleri... ...vesaire vesaire bunlar bambaşka şeyler. Bundan öğüt alın diyor. İbret alın diyor. Demek ki öyle... ...oh ne güzel Lodo esti, biraz ısındık falan... ...ha yumuşadı kar eridi falan değil mesela ondan ibaret değil demek. Bunun üzerinde durduğun kadar ne kadar durursan ne kadar öğrenirse ne kadar anlayabilirsen rüzgar vasıtasıyla Allah'ın azabetini o kadar iyi anlayabiliyorsun. Ama insanların çoğu fa'aba aktheru nasi illa kufura. Ama insanların çoğu kafir olmaktan inkarcılıktan başkasını kabul etmediler. Etmediler. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere müminlerin üzülmemesi için bir sebeptir. Müminin vazifesi herkesin iman etmesini sağlamak değildir. İman etmek isteyenin önünde engelin kalmamasını sağlamaktır. Yani iman ile İslam ile muhatap olmasının öndeki engelleri ortadan kaldırmak. Ondan sonra kendisi bilir. Tercih onundur. İnsanlar diyor, kafir olmaktan başka bir yol çoğunluğu tabii kabul etmediler. Ve levşiğne lebe'athnâ fî kulli Eğer biz dilesek, dileseydik, Muhammed'le beraber olsun, önceki peygamberlerle beraber olsun. Bir asırda, her kasabada, her şehirde bir nezir, bir uyarıcı, bir peygamber, bir nebi gönderirdi diyor. Buna gerek yok. Onun için diyor, tutu kafirin. Ey Muhammed! Ve onun ümmeti tabii. Kafirlere asla itaat etme. Bu bir hayat parolasıdır. Müminin kime itaat edip etmeyeceğiyle alakalı bir paroladır. Bir slogandır bu. Bir hayat düsturudur bu. Bir hayat esasıdır. Mümin kafirlere bilerek, isteyerek İtaat etmez. İtaat etmeyeceğin gibi onlara karşı bir yapman gereken vazife de var. Nedir o? Ve cahidhum bihi cihaden kebihuh. Ve onunla yani o Kur'an ile o Kur'an'ın sana öğrettiği ve bilmek için yönlendirdiği o Allah'a ifadelerinde ise götüren ilim ile, Kur'an'ın işaret ettiği ilim ile onlara karşı pek büyük bir cihat yaptı. Pek büyük bir cihat yaptı. Bu cihadın aleti, aracı işte ilimdir. Kur'an'ı bilmekle başlar. Kur'an'ın bu şekilde işaret ettiği, bilinmesini istediği bilgileri elde etmekle devam eder. Ve bu ilmi bilgiyi Kur'an'ın istikametinde kullanmakla ne olur? Mükemmel bir hal alır. Dolayısıyla... Bunlar bir hayat programıdır. Mümin bugünkü ayet-i bize verdiği program budur. Bizler hayatımızı dini ve din ile alakalı Kur'an ile alakalı malumatımızı bu şekilde ayetlerin işaret ettiği gibi kainatı bilmek suretiyle Kur'an'a dair malumatımızı desteklemek ve güçlendirmek durumundayız. Sahip olduğumuz bu ilimle biz sahip olduğumuz ilme aykırı, öğrendiklerimize aykırı, inandıklarımıza aykırı emir ve hükümleri dayatanların itaatlerini kabul etmeyeceğiz. Onların itaatlerini Müslüman olarak üzerimizde düşen sorumluluklarla kullanabileceğimiz meşru vasıtalarla geriletmek ve her bir alana Allah'a itaati hakim kılmak ve gerçekleştirmek üzere üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Ve cahidhum bihi cihadan kebira. Onlara karşı Kur'an ile pek büyük bir cihat, pek büyük bir mücadele yap. Bu mücadeleni sürdür diyor. Cenab-ı Allah'tan Kur'an'a uygun bir hayat Kur'an'a layık bir Müslüman, fert, aile, cemiyet, devlet, ilişkiler manzumesi, hukuk, iktisat, ahlak, cemiyet ve kısacası her bir şeyiyle Kur'an'a uygun, mükemmel bir dünya Kurmaya, kurmayı nasip ve müyesser kılsın. Bunda hepimizi payidar kılsın. Alabildiği kadar, olabildiği kadar bizi bu konuda nasipli kılsın, pay sahibi kılsın. Gerçekten bu Kur'an'ı bilen, bu Kur'an'ın ruhunu beşeriyete hakim kılmak ve tanıtmak için mücadele eden, Kur'an uğrunda, Kur'an'a uygun, Kur'an yolunda, Kur'an'a Kur'an istikametinde mücadele veren kullarından eylesin inşallah. Amin. Amin. Ve selamun ala al-Musallimin ve alhamdulillah